1597, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir kişiye, sen Allah Teala'ya ismi azamıyla dua ettin, buyurmaları, evet, Hz. Peygamber, Elâhümme'ini eseluke biyeni eşedü enika entolah la ilahe illa ente, elehadüs samedü, ellezîlem yelid ve lem yuld ve lem yekün lehu küfüven ehad, ey Allah'ım, ben şehadet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, her şey sana muhtaçtır, sense hiçbir şey muhtaç değilsin, sen ne doğrusu,